Alo. Alo, iyi akşamlar efendimiz. Efendiler, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Hocama sorum olacaktı. Buyurun. Ee, bu namazda okuduğumuz dualar var. Sallı barik Rabbena Evet. Bunları tecvid kurallarına göre mi okuyacağız? Onları soracaktım. Başka sorunuz var mı? Yok. Başka sorum yok. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler diyoruz. Buyurun hocam. E, tabii ki. Yani tecvidi biz ne yapıyoruz? Kur'an'ı düzgün okumak için öğreniyoruz. E, e, düzgün okuyuşu da herhalde namazda okumamız lazım. E, namazda tecvid kurallarını ihlal etmememiz lazım. E, bizler bir başka toplumda veya bir başkasının yanında okurken eğer tecvid kurallarını e, uyguluyorsak o zaman Rabbimizin huzurunda okurken e de orada tabii ki kıraat mahalli mutlaka bu kuralları riayet etmemiz lazım, ihlal etmememiz lazım. Evet. Ama tecvid kurallarına ihlal edilen e, bir kıraatla kılınan namaz geçerlidir tabii ki. Ee, ama e, seyircilerimize şunu e, hatırlatalım Biz tecrüeti Kur'an'ı düzgün okumak için öğreniyoruz hı hı. Ve namazda da kıraatte de mutlaka tecrüet kurallarını uygulayarak okumalıyız e, Bilmiyor vatandaş Peki bilmeyen kardeşlerimizin namaza fasit mi oluyor? Hayır değil Ama daha düzgün okuyabilmek için de tecrüeti öğrenmemiz gerekiyor Evet. Yani kıraattaki e, surelerin okunması tecvide uyulacak tabi okunurken e, beyefendinin tabii. sorusu zannetelim ki sure dualar da öyle yani aynı e, dilin e, kuralları yani bizim okuduğumuz dualar sadece Kur'an okurken değil hı hı. yani tecvid kuralları sadece Kur'an okurken değil dualar da zaten birçoğu Kur'an ayeti e, Kur'an ayeti olmayan Hazis Peygamber'in hadislerinden e, mesur dualardan e, bu dualarda da aynı kurallar geçerli o zaman tecvidi dualarda da Ne yapacağız uygulayacağız inşallah Bilenlerimiz bilmeyenlerimiz de öğrenmek için Gayret sarf edecek inşallah e, Namazda da bunları Uygulamaya gayret edecek Yani tecvit bir manada Arapçanın diksiyon kuralları e, Mutlaka yani her dilin, bilir, oku, her dilin Bir konuşma kuralları var hı hı. O kuralları uygularsanız O dilik çok güzel bir şekilde konuşmuş Veya icra etmiş olursunuz e, Arapçanın da kuralları tecvittir. Öyle evet. ifade ederim. Müzik